Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala ve resulihi nebiyyina muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, bugün 7 Şubat, 2014 Cuma, ilmi faideler derslerimizin ikinci dersi. Evet, bugün ilk faidemiz... Öyle rakamlamayalım, bugün ilk faidesi olarak rakamlamayalım. Evet, ilk faidemiz, birinci faidemiz vacibin tanımı olsun. Vacip hani geçen derste şey yaptık ya. Dedi ki hüküm beş ayrılır. Vacip, müstehab, haram, mekruh, mübah. Bunlardan ilki olan vacip. Vacip lügatta sakıt demek düşen lügat anlamı. sakıt demek düşen, düşmüş. Mesela Allah devenin devrilmesinden de bahsederken ayet ediyor. İza sâkit cunub ve cebet ve cebet tabi ve cebet yani sakatat şimdi şey var e, geçmişte iki ka kabile arasında bir savaş oluyor bu kabilenin e, içerisindeki bir grup Avfo oğulları Avfo oğulları grubu bunlar e, lisan Arap'ta söylüyor zaten İbnül Manzur vacibin e, şair o Olayı şey yapıyor, anlatıyor. Şimdi savaştıkları kişilerle yenilmek üzereler bunlar, savaştıkları kişilerle yenilmek üzereler bu afoğulları. Emirlerine diyorlar ki ya hani biz şu anda artık devrilmek üzereyiz. O yüzden hani e, geri çekilelim, yoksa kötü olacak. Onlar da hayır diyorlar. E, şey emirleri de hayır diyor. Ölmek var, dönmek yok savaşıyorlar. Ondan sonra emir ilk devrilen kişi oluyor, ölüyor. Bunu anlatan şair diyor ki: "Etaat benu avfin emiren nehahumu anis silmi hatta kana evvele vacib." Şimdi ataat, ataat itaat et demek. Ataat var ya, ataat itaat etti kim? Benu avf'ın avf kime? Emiren, emire. Nehahumu, nehahumu onları nehyeden. Neyden anis silmi? Barıştan. Hatta ta ki kâne oldu o kişi yani emirleri evvele vacibin yani evvele sakitin demek aslında. Bak vacip nasıl? Ne anlamda kullanılıyor lügatta? Düşmek. Bu da şiirde. Bu şiir böyle ezberlenecek. Bu beyt, bu haliyle böylelikle ezberlenecek. Ata'at benû avfin Ata'at benû avfin nehâhumû Dersten sonra şey yaparız, birebir yazısını alırız. an silmi hatta kâne evvele vacib. sen an yok. Evvele vacibi, evvele sakat. Şiirden anlayamadın bölüm oldu mu? Be tamam Kolay zaten. Peki, tarifi ne? Şimdi alimler iki türlü tarif yapıyorlar. Ya olayın sınırlarını çizerek tarif yapıyorlar ya da semeresini belirterek. Bir şeyin semeresini belirtiyorlar. Tarifi semeresiyle yapılıyor. Ona resim diyorlar. Ya da had ile tarif yapıyorlar. Ona da sınır diyorlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, örnekleri vereyim anlayalım. Şimdi had olarak vacibin tarifini yaptığımızda. Mesela ibadetin tarifini yaptığımızda ne diyoruz? İşte ismun cami unlu ma yuhibbuhullahu ve yerdahu minel akvali vel amali zahiret ve erbat. Allah'ın sevip razı olduğu bütün zahir amellerin ve batın amellerin ortak ismi. Şimdi şey diyorlar ki hadd olarak, bu da ezberlenecek ıstılahta, ma talebes şari'u fi'lehu, talaban cazimen, ma elleziması bu. Talebes şari'u şeriatin talep ettiği. Neyi? Fi'lehu fiilini Taleben cazimen kesin bir taleple. Şari'in yapılmasını kesin olarak istediği her iştir diyebiliriz. Tam Türkçe karşılığı. Şari'in yapılmasını kesin olarak istediği her iş nedir? Ee, şey, vaciptir. Vacip. Ma talebe şari'u fi'lehu taleben cazimen. Bu had olarak tarifi. Sınırlıyorsunuz zaten. Bak mesela bazen şeriat bizden bir şey talep ediyor değil mi? Ama bunu kesin bir taleple istemiyor. O zaman bak bu tarifin dışında kalıyor. Doğru mu? Çünkü bazen mesela müstahabı düşün, müstahabı da bizden, müstahab da bir emirdir ama zorunlu emir değil. Doğru mu? İşte he, bu haddın, bu hat sınırları çizmiş sana vacibin. Bazen de semeresini söyleyerek tarif yapıyorlar. Onlara resim, resimle tarif denir. Bu had ile tarif. Had ile tarif ne demek? Sınırlarını çiziyor, başkaları ne yapıyor ona? Girmiyor. Resimle tarifte semeresinden bahsediyor. Mesela diyorlar ki, ma Yusabu alafi elihi ve Yu'aqabu ala terkihi. Ma o ki Yusabu sevap kazanılıyor, ecir kazanılıyor, alafi elihi fi yapması, yapılmasıyla fiili üzerine yani yapılmasıyla ve Yu'aqabu ala terkihi ve terkedilmesi de e, yuakabu cezalandırılıyor diyor. Yani, tamam. O zaman vacibi iki türlü silahta tarif edebiliriz. Birincisi neydi? Evet had olarak o da neydi ma talebe şariu fi'lehu cazimen Şeraatin yapılmasını kesin olarak istediği her bir iş nedir vaciptir şeriat senden ne istiyorsa zorunlu bir istek olarak kesin bir istek olarak kesin bir talep olarak zorunlu bir talep olarak senden istediği her şey nedir vaciptir veya diğer bir tabirle resim olarak yaptığında fi, ecir kazandığın terk ettiğinde de gün, e, cezalandırdığın he, cezalandırıldığın her şey nedir Vaciptir. Ne, neyle tarif Resim olarak. Mayusa bu ala fi'lihi ve yuakabu ala terkihi Yaptığında ecir kazandığın, mükafatlandırıldığın ve yuakabu ala terkihi ve terk ettiğinde de cezalandırıldığın her bir iştir. Şimdi burada parantez içinde şunu açabiliriz. Vacip hakkında. Şimdi Mesela Şöyle bakalım mesela Osman abi. Bazı insanlar var vacip işliyor doğru mu? E, bazı insanlar var vacibi terk ediyor değil mi? Şimdi biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yeryüzünde her vacibi terk eden cezalandırılır. Cezalandırılmaz değil mi? Adam tövbe eder. Cezalandırılmaz. Allah affeder. Cezalandırılmaz. Şefaat gelir. Cezalandırılmaz. Hasenatları günahlarını silebilir. Cezalandırılmaz değil mi? Onlarca örnek veririz. <gülüyor> O yüzden bazı alimler demiş ki böyle bu tarif güzel değil. Demişler uygun değil. O yüzden şöyle dememiz lazım. Yaptığında ecir kazandığın terk ettiğinde de cezalandırıldığın değil de cezalandırılmayı hak ettiğin demişler. He, cezalandırılmayı hak ettiğin bu fiille hak ediyorsun ama Allah diğer şeylerle bunu kaldırabiliyor ama hak ettiğin diyorlar. Nasıl, ben anlatıyorum. hani ezberledin, Ezberleyeceğin iki yeri söyledim. Ebürleri ziyade anlamdır. Anne yani artık onlardan hepsi sana kalmış. Özel olarak not alırsın. O ayrıdır ama ezberden söylediğim yerlerdir yani. Had olarak ve resim olarak Arapçası ezberlenecek. Ma talebe şari ve fi'le talaban cazimen had olarak mayus abala ve veya ala terkih resim olarak vacip ezberlenecek. Şimdi benim anlattıklarım ziyade şerhlerdir. Ama şöyle bir şey var Osman abi. Doğru haklı hak yani yüzeysel baktığında haklılar. Evet. Cezalandırılmayı hak ettiğin. Çünkü Allah azze ve celle her vacibi terk edeni cezalandırmıyor ki vacibe böyle anlam verelim diyorlar alimler. Tamam bunlar haklar ama şimdi zaten bu tarifi yapan alimlerin hiç birisi vacipten dolayı kesinlikle cezalandırılacaksın zaten bunu kastetmiyorlar. O yüzden çok inceleyip sık dokumana gerek yok. Yani cezalandırılacağın diyenler diyen alimler kendi bakış açılarıyla doğru bir tarif yapmışlardır. Hayır cezalandırılacağın değil. Cezalandırılmayı hak ettiğin şeklinde tarif edenler de kendi bakış açılarıyla doğru yaklaşmışlardır. Şimdi cezalandırılmayı hak ettiğin şeklinde bir kayıt getirenler şunu demişlerdir. Demişlerdir ki yani her vacibi terk eden cezalandırılmıyor ki o yüzden sen buraya cezalandırılacağın değil cezalandırılmayı hak ettiğin şeklinde bir kayıt getir diyorlar. alimler diyor ki bunlar zaten şey babındandır yani ihtisar olarak bir meseleyi tarif babındandır. O yüzden bak mesela bu tarifleri yapanların yapanlar nerede yapıyorlar? Usul fıkıh kitaplarında daha çok değil mi? Usul fıkıh kitaplarını yazanların çoğu zaten kimdir? Eşarelerdir. Eşareler zaten amelde nedir? Mürciyedir. E şunu düşünebiliyor muyuz? Yani eşareler şunu kastedecek. Yani vacip, vacibi terk ettiğinde mutlaka cezalandırılacaksın. Zaten imanda nedir? Mürciyedir. Anlatabiliyor muyum? Ebürlerinin kastı şu anlamda. Biz diyor ki meseleleri ilmi anlamda birebir tarifini en güzel şekilde tahkik yaptı, yapmamız daha uygun olduğu için biz bu kaydı getiriyoruz diyorlar. O bakış açısıyla baktığında evet bir meseleyi ne kadar güzel tarif yaparsan o kadar daha iyidir. Ebürlerinin de bakış açısı farklıdır. Yani biz ihtisar ediyoruz. Çok uzatmaya gerek yok. Hatırlıyor musun? Çok uzatmaya gerek yok diyorlar. Velhasıl dediğim gibi görürsün mesela ileride fıkıh usulü kitaplarında tartışmalı konuları okuduğun zaman bunları görürsün. Bunu tartışırlar. Bir bakmışsın vacibin tarifini 3-5 sayfa tartışıyorlar. Sadece vacibin tarifini. O kayıt getiriyor. Şimdi hani bazıları diyor ya vacip cezalandırılacağın, terk ettiğinde cezalandırılacağın demeyelim cezalandırılmayı hak, edil, hak eder diyelim diyenlere bile itiraz var. Tamam bunda da şöyle bir eksiklik var diye devam bile edebiliyorlar yani. O yüzden e, bizim asıl kastımız meselenin genel hatlarıyla fıkhını ne yapmak? Fıkhını e, anlamaya çalışmak. Tabii ki meseleleri anlarken tarifini en güzel şekliyle yapmak iyidir ama çok inceleyip sık dokuyarak da diğer tarifi tamamıyla sanki batılmış gibi bir köşede ne yapmamız lazım? Atmamız lazım. Şu an bile Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin ibadetle alakalı tarifine ehli sünnet içerisinde, selefilik içerisinde bile bir sürü itiraz getiren insanlar olmuştur hala günümüzde. Bu tam bir sınırları çizen tarif değil diyedir diyenler olmuştur çeşitli itirazlar. Velhasıl e, bunu böyle bilmemiz lazım yani. Çünkü bazı kitaplar var. Hakikaten çok mübalağa ediyorlar. Bu tarifleri tartışmada yok işte şu kelime yerine şu gelsin şu kelime yerine şu gelsin şu tarif şöyle olmasın şöyle olsun çok fazla vakit harcamışlardır ve belki öğrenilmesi gereken birçok şeyden geri bırakmıştır onları. O yüzden baktığımız zaman bazı usulcüler o kadar çok lafızlar üzerinde gereksiz yere tartışmalar yapmıştır ki bazı usulcüler şeriatın birçok babında geri kalmışlardır. Bunlara dikkat edeceğiz. İlmi hayatımızda bunlara Hı. dikkat edelim. Vacib'in e, tarifini beş sayfa tartışacağımıza o, o sırada iki üç tane insan ses resmenleri. Yani. Evet. Lugatta ikincisi mendup. Ya yani Müstahab'ın diğer ismini alalım. Mendup olarak alalım. Tamam? Müstahab. Mendup. Vacib bitirdik. O beş tane şeyini mi aratalım, ne aratalım. Ha, Şu anda evet. Beş tane tanımı. İkincisi mendup. Müstahabın mendup diyelim. tamam <gülüyor> ha, ha, ha. Şimdi mendup ne demek? Lugatta dua ila emrin mühim. dua ila emrin mühim. Mühim, önemli bir işe çağırmak demek. Önemli bir işe çağırmaya ne denir? Mendup. Diğer ismi müstahab. Sünnet diyorlar falan. Aralarında çeşitli farklar söyleniyor. Evet. Eddua'u ila emrin mühim önemli bir işe çağırmak demektir. Mesela bunu aslı nedebeden geliyor. Bir Arap şöyle der mesela. nedeb duzeyden dediğinde zeydi nedb ettim, mendub ettim dediğinde yani tabir sayısı. Yani önemli bir işe çağırdım demek o, demiş oluyor. O zaman şu ezberleniyor lügat manası. Eddua'u ila emrin mühim ve Arap kelamından da bir örnek. O da nedeb duzeyden Ey da'avtuhu ila emrin mühim demek. Nedebtu Zeydan da'utuhu ila emrin mühim demek. Zeydi mendub ettim yani onu önemli bir işe çağırdım demek. Bu şekilde ezberlenecek. Had olarak tarifine geliyoruz. Mendubun had olarak talibi. Şimdi vacibin had olarak tarifini bütün bu tane şeyi de mi ikiye ayıracağız? Yani had olarak tarifin, ha, Had olarak ve resim olarak. olarak tarifin. İlla hepsini yapmamıza gerek yok ama öyle yapacağız. Bu lağlara Istila bilmiyorum istilahta vacip. Ha istilahta. zaten ıslahı bazıları resim olarak tarif ediyor, bazıları had olarak odur. Bu ıslaha anlamları. Şimdi şöyle, biz vacibe lügatta ne dedik? Sakıt, düşen demek değil mi? Örnek verdik. ata at benû avfin emîrennehehumu anisilme attâ kânevvele vacibi. Sonra dedik ki ıslahi tarifi, ıslahi tarifini bazı alimler resmiyle yapıyor, bazı alimler hadle yapıyor. ha Ama hangisi daha iyi? O da tartışmalı. Mesela Şeyhül İslam resimle tarifi daha uygun görür. Çünkü diyor, had ile mesela, had ile tarifi, madem açılmış, açalım selefi almıyoruz bunlar çok önemlidir mesela Osman abi bir insan dese ki küfürü tarif et ben zannetmiyorum yeryüzünde bir alim küfürü tarif edecek de ıslahi anlamda küfrün cüzlerinin hepsi dinleyeceğinin bir anda aklına gelecek o tarifi dinleyerek nasıl küfür nasıl tarif edeceksin bir bakıyorsun namazın terki küfür doğru mu bir bakıyorsun Allah'a adam söylemiş o da küfür değil mi bir bakıyorsun. Yani hepsi küfür. Küfür olmayan bütün şirk küfür. Değil mi? Bütün küfür şirk değil ama bütün şirk küfür mesela. Bir an. Senin tercih ettiğin bir tarif var ama. Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> küf... Yani şeriatın küfür dediklerine. Küfür. Orada en güzel. Ha. Ama bak en güzel odur tabi. Şeriat neyi küfür görüyorsa ve dinden çıkarma haddinde görüyorsa ona. Şeriatın dinden çıkar Ama e, az önce söylediğime ters dil bu. Neden biliyor musun Osman abi? Şimdi ben sana desem ki, küfür ne desem bana? Ben de sana desem ki, bak küfür dinden çıkaran her şey desem. Sen o şeylerin ne olduğunu bilmeyeceksin ki. Sadece küfrün dinden çıkaran her şey olduğunu bileceksin. Doğru mu? Kabir başında kurban kesmenin küfür olduğunu bilmeyeceksin ki bu sözümle. Ay, anca o nasıl bilmen lazım? Kabir başında kurban kesmek de bir ibadettir. Dolayısıyla Allah'tan gayrisine yapmak küfürdür. Anca onu da bilmen lazım. Ve her şirktir. Her şirk zaten küfür. O yüzden, yani subhanallah... Ee, Şeyhul İslam'ın aslında biraz sözü orada gündeme çıkıyor diyor ki hadle tarif çoğu zaman sınır, sınırlayamıyor meseleleri diyor. O yüzden resimle semeresini anlat ki diyor adam anlasın semeresini. Mesela düşün vacibi diyorsun ki şeriatın kesin bir şekilde talep ettiği. Belki bu vacipta oturur evet bazı hadler vardır tamamıyla tarifi sınırlıyor. Kafanda bir profil oluşturuyor senin. Ama bazı nice hadler vardır ki Meseleni, mesele o kadar geniş o kadar şeriat tarafından kapsamlı ki bir ıslahla onu ifade edemiyorsun ama semeresini anlatmak daha iyi mesela sandalyeyi anlattığın zaman bir semeresini anlatma var işte dört ayaklı bir cisimdir şudur budur falan bir semeresini anlatma var bir de hadle yüzeysel bir cümleyle anlatmam var yani semeyle anlatmak her zaman daha iyidir diyor şeyhülislam. İslam onu daha çok ön planda tutuyor ve bazı alimler hadle tarifi daha uygun görüyor çok önemli değil aslında o yüzden ıstılah dediğimiz şey budur zaten. Istılahi anlamı vacibin hadle mi istiyorsun, resimle mi istiyorsun? Bazılarını resimle de yapmak imkansız, bazılarını hadle yapmak da imkansız. O yüzden şeriatın genel hitaplarıyla o meselenin ne olduğunu anlarsın bazen. İlla her şey bir ıslah şey uydur, koymana gerek yok. Biz ıslah ilim artık insanların indinde yavaşladığı için, düştüğü için. Mesela sahabe bir ilim kelimesini duyduğunda ne, ne anlama geldiğini biliyordu. Mesela sahabe Kur'an'da cehalet kelimesini okuduğu zaman bildiğin halde yapmama olduğunu anlıyorlardı. Ama bak bugün mesela cehaleti insanlar nasıl anlıyor? Tekfirci mantığı. Allah diyor ki bak cehalet ismini kullanmış Kur'an'da buna rağmen onları kafir görmüş diyor. Mı? Halbuki cehalet kavramı selefin indinde de sahabenin indinde de bilerek amel yapmayanlar için kullanılmıştır. Atabiliyor muyum? O yüzden e, sahabeler ıslahı anlama ihtiyaç duymamıştır. İlim zayıfladıkça alimler ıslahı anlamlara ihtiyaç duymuşlardır ki insanlar anlamaya çalışsın. Vacip kelimesini duyduğu zaman bir sahabe hepsi ne olduğunu anlıyordu. Bazen vacibin sünnet anlamında kullanıldığını biliyordu sahabeler. Guslul cum'ati vacibun ala kulli muhtelim. Doğru mu? Cuma guslü her ihtilama e, ihtilam yaşına gelene nedir vaciptir. Baktığın zaman neredeyse icmayesiz gelenler var bunun vacip olmadığına dair ve i̇bn recep el diyor ki hiç mütekaddimler hiç kimse böyle anlamaz bu vacibi. Çünkü onlar vacibi duyduğunda bir şimdi yüzeysel, tabir ise cahil mantığımızla, ilmimizle bakıyoruz ve vacip zorunluluk demek bitiriyoruz işi. Anlatabiliyor muyum? Ama vacip evet usul fıkıhtaki anlamı bunlar gelecek zaten evet bir şeyin zorunlu olarak yapılması ama Kur'an lugatında değişiklik değişik halleri vardır. Sünnet lugatında değişik halleri vardır. O yüzden e, nice şeyler vardır ki vacip diye isimlendirilmiştir şeriat. O yüzden İbn-i Recep'ül der ki mesela vacip bazen öyle bir e, anlamda kullanılmıştır ki şeratte bir şeyin önemini vurgulamak anlamında vacip olmaması ile birlikte anladığımız müteahhir anlamdaki vacip anlamına gelmemesiyle birlikte önemine binaen bir şey vacip demiştir. O yüzden hadisi devam ettir bak. Guslu ati vacibin ala kullu muhterim. Herkes oradan duruyor, orada duruyor. Devamına bak diyor ki sivak ve koku da. Hadiyer'e de bir tane alim getir. Sivak kokuya da vacip demiş. Aynısı oradan geliyor bak. Niye de işte bak devamındaki kayıtlar oradaki vacibin şu anlamdaki vacip olmadığını gösteriyor. Her çıkmış zahirlerden birisi sivada koymuş ona. Demek ki misvak da vacip demiş ama koku da yine takılmış diyememiş. Halbuki koku da hadislerde mesela. Ben hasıl yani hani şer'iata böyle genel bakmak lazım. Tarifler Selefin fıkıhıyla anlaşıldığı zaman bize bu ıslahı tarifler anlam verir. Ama yüzeysel bak mesela adam diyor ki rububiyetin tarifi bu, uluhiyetin tarifi bu, isim sıfatın tarifi bu. Ondan sonra hepsini birbirinden ayırıyor diyor ki bunda cehalet özür bunda bunda cahilliktir. Selefin döneminde zaten aslında böyle bir şey de yoktu. E, taksimat da yoktu. İnsanlar ilim e, cehalet e, yayıldıkça, insanlara ümmete musallat oldukça alimler meseleleri kolaylaştırmak için ıslahi bazı anlamlar çıkarmıştır ama kimi zaman cahil insanların yüzünden o alimlerin o ıslahları koyması yüzünden değil. Cahil insanların yüzünden o ıslahi tarifler öyle yanlış anlaşılmaya başlanmıştır ki hepsi her hepsi her biri ıslah farklı kalıplarda değerlendirmiş. Adam işte dediğim gibi tekfir meselesine örnek ver. Uluhiyette tevhi, özür görmüş, rububiyette özür görmemiş. E şey isim sıfatta uluhiyette özür görmemiş, isim sıfatta özür görmüş vesaire. Yani bunların hepsi selefin menhecine, mantığına, ilmi mantığına ters şeylerdir. Velhasıl ıslahı biz ya resim olarak tarif ediyoruz Kısmayı ya da had olarak. Semeresi semere semere. öyle diyelim. Bir şeyin semeresi. Evet. Lugatta şey evet. Dedik. Ama mendubun lugat anlamı öyle diyelim. Tamam. Mendub <gülüyor> eddua ila emri muhim nedeptü zeyden. Zeydi nedb ettim yani. Önemli bir işe çağırdım. Şimdi biz vacibin had ıslahdaki had tarifini öğrendik ya. Neydi? Ma talebe şari'u fiylehu taleben cazimen. diye ya. Bunu ezberlediğimiz zaman mendubu ezberlemek çok kolay oluyor. O da ne? مَا تَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ gayra غَيْرًا Cazimin. Gayrayı koyuyor. Cazim olmayan, kesin olmayan. Sadece cazimden önce gayrı kelimesini getiriyoruz. Tamam. Bu da ne? Şeriatın yapılmasını kesin olmaksızın istediği, zorunlu olmaksızın istediği, talep ettiği her bir iştir. Şeriatın yapılmasını zorunlu, kesin, zorunlu diyelim, zorunlu olmaksızın istediği her bir işe ne denir? Mendub denir ama bu had olarak ıslahi anlamı. Bir de resim olarak. O da aynı şekilde Mayusa bu ala fi'lihi zorunlu olmayan, zorunlu olmaksızın istediği her bir iş. Işte. Resim olarak mayusa bu ala fi'lihi ve la yu'akabu ala terkihi yaptığında ecir kazandığın terk ettiğinde cezalandırılmadığın nedir? Her bir iştir. Hı hı. Fiiliyle ecir kazandığın, terk etmesiyle de cezalandırılmadığın. Mesela sünneti düşünmen dur. Yaptığında ecir kazanmıyor musun? Kazanıyorsun değil mi? Doğru mu? Ama yaptığında ecir kazanıyorsun. Yapmadığında cezalandırılıyor musun? Yok. Öğle namazın iki rekat sünnetini terk ettin. mısın? Yok. Bunun gibi Tabi her söylediğimin bazı ince detayları, ince tafsilatları var ama onlara girmiyoruz. Burayı anladık mı? Evet. Üç, e, ikinci faydayı da böylece bitirdik. Birinci fayda vacipti. ikincisi mendup, Üçüncüsü mübah. Mübah el-me'zunu fihi ıslahda veya el- lugatta. Lugatta. <gülüyor> Pardon lügatta el-me'zunu fîhi. İzin verilen. Kendisi hakkında izin verilen. El-me'zunu fîhi. Veya el-mu'lin ilan eden, izhar eden mu'lin mesela Mu'lin diyebiliriz. İkinci anlamı. Lügatta iki anlamı var. El-me'zunu fîhi ve mu'lin. Mu'lin mu ilan eden, açığa çıkarın, ortaya çıkarın. E'le ne diyorsun ya ilan etti bir şey veya el or açığa çıkarılan öyle de bakabiliyoruz el-mu'len diyelim Sırahtan, ee, şöyle yapalım Arap sözünden örnek verelim her bir ıstılaha mesela el-mu'len'e e, diyorsun ki mesela ebaha mubaha anlatıyorsunuz ebaha", ebaha fulanun bisırrihi ebaha fulanun falan kişi bisırrihi sırrını ne yaptı? açıkladı ebaha fulanım fulanun bi Falan kişi sırrını mübah etti ne demek? Açığa çıkardı. Mu'lanın e, Arap dilindeki e, lugattaki, manası. lugattaki manasını bir cümlede örnek veriyoruz, tamam mı? Açığa çıkarmak. Hmm. Bir de el-me'zunu el fihi izin vermek. Bunu da Arap dilinden örneklendirelim mesela. Mesela adam der ki, ebaha mesela dersin ki bir adam e, bakkalda. Tamam? Gel çıkıyor dışarı diyorsun ki diyor ki bağırıyor diyor ki isteyen herkes gelsin istediğini alıp götürsün bakalım da. Ne diyorsun? Ebaharraculu malahu. Adam malını mübah etti yani almada serbest bıraktı izin verdi. Tamam? Ebaharraculu malahu fil ahz ve terk demek aslında. İzine ebaharraculu malahu adam malını mübah etti. Yani ne yaptı? Ezine fil ahz ve terki. Almada veya almamada serbest bıraktı. Şimdi had olarak tarifini yapıyoruz. Ma o ki la yetealleku alakalı olmaz bihi kendisiyle emrun bir emir ve la nehyun veya nehi lizatihi zatı dolayısıyla. Yani zatı dolayısıyla kendisine emir da yasak taalluk etmeyen şeydir. Zatı dolayısıyla kendisine kendisine Emir ya da yasak taalluk etmeyen şeye ne denir? Mübah. Mübah helal demek, doğru mu? Allah emretmiyor, nehi de etmiyor ona. Yani mübahın emirle veya nehi ile alakası yok. Yani emir olsa zaten vacip olur, zorunlu bir emir. Nehi olsa haram olur, doğru mu? Yani hakkında bir emir de yok, nehi de yok. O zaman ne? Bu mübahtır, helaldir. O yüzden diyoruz ki: Ma o ki la yataallaku bihi emrun ve la nahyun li dolayısıyla kendisine emir veya yasak taalluk etmeyen şeye ne denir? Mübah denir resim olarak ıslahı tarifine gelince la yusabu ala fi'lihi fi ha bir de şunu şu kaydı getirelim zatı dolayısıyla kendisine emir ya da yasak taalluk etmeyen şey dedik neden zatı dolayısıyla çünkü mübah zatı itibariyle kendisine emir veya ne nehi taalluk etmez ama mübahtan, mübah bazen üzerine yüklenen kasıtla çeşitli hükümler bina edilir üzerine yani mesela şimdi sen et şu an yiyebilirsin de yemeyebilirsin de bu senin için mübahtır. Ama şu anda senin ayakta durman için doktor sana e, eti tavsiye etmişse o zaman ne oluyor? Diğer versiyonlara geçiyor, vaciklere, mekruhlara, haramlara dönüşüyor. Doğru mu? O yüzden zatı itibariyle mübah nedir? Emir veya nehi taalluk etmez. Ama gayrı dolayısıyla edebilir. Mesela diyelim ki şimdi cihat var mesela. Benim de sağlam yemek yemem lazım. Normalde şu an yemek yemesem de olurdum ama vücudum zayıf düşmüş. Yarın da cihat var Ay yemek, yemek yemek zorunda kalıyorum bu sefer. Ama o yemeğin zatından dolayı değil, gayrından dolayı. O da ne necihat hazırlık mesela. Bunun gibi bakacağız. O yüzden zatı dolayısıyla kaydını getiriyorlar. Tamam mı? bir detay. Resim olarak la <gülüyor> yusabu ala fi'lihi ve la yuakabu ala terkihi. La yusabu, belki şeyledir bunlar hep. La yusabu ala fi'lihi la ala terkihi. Yaptığımda ecri olmayan ve terk ettiğinde de cezalandırılmayacağın nedir? Cezalandırılmayan nedir? Şeylerdir. Mübah. Mübah. La yusabu ala fili ve la yuakabu ala terki. Yapılmasıyla ecir kazanılmayan ve terk edilmesiyle de cezalandırılmayan şeylere mübah denir. Tam bunun gibi. Zaten ilmi ıslahlar fık edildikçe, İlim işte rasih olarak oturur insanda. Bir ara şeyhul e, şeyh İbrahim Ruhayli'ye derste sormuşlardı. Demişlerdi ki rasihun fil ilim ne demek yani? O da demişti ki eğer şüphe geldiğinde yani bidat ehli tarafından ilmi bir şüphe geldiğinde o seni sallandırmıyorsa tabir sahi ise seni sallandırmıyorsa ki o kalbin kaymasını kast ediyor. Kafan karışmıyorsa, sende bir sıkıntı yapmıyorsa çok çabuk onu def ediyorsan o zaman Rasukuna fil ilim. Rusuk, çünkü rusuk diyor subut demektir, sabit olan şey. Kayan her şey rusukun muhalifidir. Rasukuna fil ilim dediğinde ilimde dik, dimdik sağlam duran. Şüphe seni sallandırıyorsa sende o rusuk vasfı kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ilmi fık fıkh ettiğin, ettikçe insan ilimin kendi dünyasında ne kadar çok sağlam tahakkuk ettiğini hissedecek ve bu ona ilimde güven verecek Allah'ın izniyle. Zaten insan ilimde derinleştiği zaman ilim tabi derinleştiği zaman rusuh oluyor. Yani. Lugatta harama geçiyoruz. Üçüncü, fay, dördüncü fayda oluyor değil mi? Lugatta harama alalım. Haram lugatta memnu demek yasak. Resim ola, e, had olarak tarifi ma talebe şari'u terkehu bu sefer Taleben cazimen. Ebru vacipte neydi fi'luhu? Şeriatın fiilini kesin istediği şeydi, değil mi? Vacip. olan şeydi. Evet. Islahta. vacip neydi? Islahta had bölümü. Şeriatın kesin yapılmasını kesin olarak istediği. Haramda ise terk etmesini kesin olarak istediği. Tamam? Ma talebe şer'u terkehu taleben cazimen. had olarak. Ha, had olarak. Şeriatın terk edilmesini zorunlu olarak istediği şeylere ne denir? Haram, yapılması haram olan şeyler. Evet. Terk edilmesini kesin olarak, zorunlu olarak istediği şeylere denir. Haram. Usul'daki tarifi: Ma yusabu ala terkihi ve la ala Ma o ki, yusabu ala terkihi, terk ettiğinde Ödüllendirileceğin, ezir kazanacağın terk ettiğinde, ha? olarak mı? Ha? Mesim olarak mı? Ha -ha. Ama tabii bunda niyet olacak. Şimdi mesela adam yolda Allah geçiyor, he, zolda yolda geçiyor zina etmemiş bu adam, tamam mı? Zaten normal halidir. Evden işe gidiyor, niye zinasın? Normal evine gidiyor. Aldım. Ama yolda o, yolda baktın ki önüne bir fitne çıktı, onu zina'yı davet etti. Allah için terk etti. Budur yani. Hı -hı. Yoksa yeryüzünün en kafiri bile terk ettiği haramlar var, tamam mı? Meselemiz Hı -hı. O, niyetin da, dahildir burada, tamam mı? mayus sahab ala terkih ve yuaqab ala fiilihi. terk ettiğinde, terk ettiğinde ecir kazanacak fiiliyle de yapması yapılmasıyla da cezalandırılacağı şeydir cezalandırılan şeydir ev evet. ıslahta mekruh da yapalım Evet, ma talebes şer'u terkehu taleben gayra cazimin. Tam bu sefer haramın e, tarifindeki cazim kelimesi var ya, onun önüne yine gayrayı alıyoruz. O kadar basit yani. Aynı vaciple müştahap arasındaki ilişki gibi. Lugatta, tamam. mekruh. Lugatta mekruh, kerih görülen şey. Ma yukrahu, öyle diyebiliriz. Yani o maruf olduğu için onu ya, söylemiyorum ama beri, kerih görülen şeydir. Evet, nefsin itti, yani kerih gör ıslahen had olarak ma ve şer'u terkehu taleben gayra cazimin. Şeriatın terk edilmesini kesin e, zorunlu olmaksızın veya zorunlu olmayan bir tarzda istediği şeydir. Terk edilmesini zorunlu olmayan bir tarzda istediği şeydir diyebiliriz tükçesine veya zorunlu olmaksızın istediği şeylerdir. Resim olarak, resim olarak Ma yusabu ala terkihi terk ettiğinde ecir aldın. Mekruhu terk edersen Allah için ecir aldın. Wala yuakabu ala ancak yaptığında cezalandırılmadığın şeylere mekruh denir. Şeylere mekruh denir. <gülüyor> Terk yine Allah için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat. Yo, yo. Burada bir sepe var mı senin? Ha? Burada yok arkada yok mu? Masanın üzerinde bakalım. Boş yok. Bunun üzerinde yazılar var. vardır mutlaka oralarda yani Şimdi mesela bu biz beş aylık ya hükümleri. Buna ahkamı teklifiye denir ortak ismi. Teklifi hükümler. Teklifi hükümler. Teklifi. Teklif ne demek? Teklif şöyle dersek anlarız aslında. İlzam-u mafihi kulfe ve şöyle diyeyim talebu mafihi meşakka İçerisinde meşakkat olan şeyleri ne yapmak? Talep etmek talebu mafihi meşakkaya teklif denir. Teklifi hükümler yani teklif ne demek? Hani diyoruz ya bu kul mükelleftir mesela. Teklif oradan geliyor. Teklif şu demek talebu mafihi meşakka meşakkat olan bir şeyi talep etmek teklif demektir. Bunu ezberleyelim. Teklif talebu mafihi meşakka bu beş şeye, beş şeye teklif. ha, teklifi teklifiye, teklifi hükümler denir. Mesela derler teklifi hükümler kaça ayrılır dersin ki beşe. Say. Vacip, haram veya vacip, müstehap, haram, mekruh, mübah. Teklifi hükümler, ortak isim. Ee, burayı anladık değil mi? Talebu mafihi meşakka. Şöyle bir konu açalım mı? Açalım, şöyle bir konu açalım. Ondan sonraki faydayı da alıp bırakalım. Evet. Şimdi neden bunlara ahkamı teklifi de, demişler? Çünkü içerisinde bir talep var değil mi? Bu talep var şeriat tarafından. Bir meşakkat söz konusu mesela. Bir vacibi yapıyorsun değil mi? İçerisinde meşakkat söz konusu. Mesela sünnet, oruçlar var değil mi? Bunlarda meşakkat var yine sonuçta. Oruçtur. Osman abi, şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir durum söz konusu. Bazı alimler tartışmışlar görsün fıkılsında de, de bu e, yani aklımızın bir köşesinde olsun. İleriki faydalar bunu daha çok açmayı düşünüyorum. Şimdilik yüzeysel olarak işleyelim ama. Şimdi öncelikle şunu bileceğiz. Usul fıkha birçok meseleden zaman geçtikçe halal girmiştir. Özellikle bunun sebeplerinden bir de usul fıkha hakkında en çok kitap yazan en çok uğraşanlar şu bir gerçektir ki eşariler, maturdilerdir. Mu'tezileler de o kısma uğraşmıştır. Ve bunlar kelam ehli oldukları için içerisine birçok halal girdiği olmuştur. Hatta batıl olduğu icma edilen ehli sünnet tarafından batıl olduğu icma edilen meseleler bile yer almıştır usul fıkıhta. Bunlar tehzib ister. Tabir sahihse tehzibe şöyle diyebiliriz, törpülenme ihtiyacı vardır bazı meselelerin usulünde. Ama şöyle bir sıkıntı da vardır. Maalesef bazı alimler veya evet bazı alimler, bazı ilmi ehli kimseler, ehli sünnetten bu usul fıkıh kitaplarında tarihten bu zamana etkilenip de birçok mesela yanlış olan veya gereksiz olan meseleleri benimseyebilmişlerdir. Mesela normalde mütevatir ahad meselesini düşün bu fıkıh usulünden bir konudur değil mi? Bir şey hadis usulünden bir konudur değil mi? Ama fıkıh usulünde de yer almıştır bu sık sık. Neden? Çünkü kelam ehlinin büyük hedeflerinden birisi nedir zaten? Ahad haberleri de iptal etmek. Dolayısıyla ne yapacaksın? Fıkıh usulünde de buna yer vereceksin. Mütevatir ve ahada da fıkıh usulünde yer verilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Kelam ehli yazmıştır. Kelam ehli de ahad haberleri hüccet saymıyor mesela. Şimdi bu ahad ve mütevatir ayrımı bu kitaplarda Ehl-i Sünnet'in menhecine ters olarak veya Ehl-i Sünnet'in takrirlerine muhalif olarak ortaya konulmuştur. Öyle şeyler yapmışlardır ki, öyle bir tarifler yapmışlardır ki mütevâtir ve ahad için tamamıyla sünneti iptale götürüyor aslında sonucu. Ama bir bakıyorsun sonradan gelen Ehl-i Sünnet veya gayri Ehl-i Sünnet yani mutlak Ehl-i Sünnet olmayan da bazı alimler bu akıma kapılmıştır ve bu birçok fıkıh usulünde bu görüşleri benimseyebilmişlerdir yani. O yüzden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları işledikçe göreceğiz zaten inşallah. Şurada bu ahkam teklifi teklifiyle alakalı önemli bir şey var. Onu ona değinelim inşallah kısaca. Şimdi dedi ki mübah, şey eh, ı teklifiye bir beşe ayırıyorlar. Vacip, müstehab, haram, mekruh, mübah. Şimdi bazı halimler çıkmıştır. Usul fıkıhta bu tartışmayı çok görürsünüz. Mübah neden ahkam teklifiye girsin ki? Meşakkat yok ki mübahta. Zaten yapsan da yapmasan da aynıdır. Bunda ne gibi bir meşakkat var? Şimdi bak benim bu e, yüzümü kaş, kaşımam gelmediği halde. Kaşımasan bir meşakkat var mı benim? Kaşısam da bir meşakkat yok. Değil mi? Yani bu kadar basittir yani. O yüzden bakıyorsun birçok usulcü de gelmiştir mübahın ahkamu teklifiye, teklifi hükümlere mübahın dahil olmasını reddetmişlerdir. Demişlerdir ki mü, mübahta meşakkat yok ki. Çünkü teklifinin tarifi neydi oradan bilirsek anlarız. talebu mafihi meşakka. Meşakkatlı olan bir şeyi talep etmektir. E mübahta nerede meşakkat var ki? Niçin buna içine sokalım? Deyip reddetmişlerdir bunu. Reddetmeyen alimler de demiştir ki Birçok çok gerekçe sunmuşlardır uzatmayalım. Yani birçok gerekçe sunmuşlardır. E, mübahta demişlerdir dahil. Mesela en basinden bir tanesini söyleyelim. Demişlerdi ki yani tam mübahta meşakkat yok ama e, şimdi hükümler beş olunca e, dördünde meşakkat var. O meşakkatlı şeyler galip gelmiş. Bunu da içerisinde sunabiliriz. Çok problem. Çünkü galiben meşakkatlı şeyler demiş oluruz bu ah, ahkamı teklifiye. Galiben o da nedir Dördüdür. E bir de onun altında zımnen girmiştir yani ben, o yüzden hani galibi bütün cüzlere hamledebilirsin bu lügatta maruftur yani atabiliyor muyum lügatta maruftur yani. şimdi şöyle bir soru sorulsa Osman abi mesela bütün bu sorunlar mübah ahkamu teklifiyeye dahil mi değil mi bütün bu sorunlar neden kaynaklanmakta bu ahka bu hükümler bu beş hüküm teklifi diye isimlendirilmesinden kaynaklanmakta doğru mu teklifi yani zorunluluk hükümleri diye tek, e, isimlendirilmesinden kaynaklanma. Çünkü mübahın ahkamu teklifiye dahil olmadığını söyleyenler gerekçe olarak neyi sunmuşlardır? Demişlerdir ki mubahta teklif yoktur yani meşakkat Yok. yoktur. E peki olaya tersten bakalım. Eğer biz bunlara ahkamu teklifiye diye isimlendirmeseydik bütün problem ne olurdu? Çözülürdü. Doğru mu? Bütün problem çözülürdü. Demek ki Ahkamu teklifiye diye isimlendirilmekte sorun var. Bak Allah bütün hepsine şer'i hükümler demiştir, doğru mu? Bunların hepsi şer'i hükümler değil mi? Eğer biz bunlara ahkamu teşriiyye deseydik veya bunu anlam yani Allah'ın şer'i hükümleri deseydik bütün problem şimdi isimlendirmeyi diyelim ki yanlış koyuyorsun. Hadi buna bak ben mutlak yanlış da demiyorum. İsimlendirmeyi yanlış koyuyorsun. O yanlış koyduğun isimlendirmeden sonra bazı problemler doğuyor. Ondan sonra o problemleri izale etmeye veya bu problemden çıkmaya kurtulmaya çalışıyorsun. Yani böyle isimlendirilmese bu problem tamamıyla sona erecek. Çünkü neden? Mübahın tekrarlıyorum ah, hükümlere dahil olmasının hükümlere dahil olmasının e, do, olmasını inkar edenlerin en büyük gerekçeleri bunda bir zorunluluk olmaması, bir teklifiyet olmaması mübahın. İyi de biz niçin kendimizi bu zorunluluğa sokalım ki? Çıkaralım demeyelim bunlara ahkam-ı teklifiye. Sorun çözülsün. Ki Allah Azzeleceli ne demiyor mu? شَرَعَ لَكُمْ مِنَ Dinde sizleri şunu şunu teşri buyurmuştur. A Allah bütün dine teşri demiştir. Doğru mu? Hatta mübahlar bile Allah'ın şer'i hükümleridir. Neden? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Bu şimdi yeryüzündeki sizin için her şeyi sizin için yaratmıştır diyen Allah eşyada asıl olanı mübah kılıyor bize doğru mu? Bu Allah'ın şer'i bir hükmü müdür? Hükmüdür. Dolayısıyla mübah da şer'i hükümlere bu anlamda dâhil. Vacip zaten icma'en dâhil. Mekru icma'en dâhil. Mübah mekru icma'en dâhil. Bunların hepsi Allah'ın şer'i hükümlerine dâhil. Mübah da şer'i hüküm müdür? billeri bunda tereddüt sokmaya çalışmışlardır. Ebeden geçersizdir bu. Mübah da Allah'ın bir hükmüdür. Benim bura, burayı kaşıyıp kaşımamın helal olması da Allah'ın hükmüdür. İlla kaşıma olarak vermemiştir. Umum ifadeyle kullanmıştır. Yeryüzündeki her şeyi siz için yapmıştır. O yüzden mübahte bir teşrii hükümdür. Bu çok önemlidir. Mübahte şer'i bir hükümdür. O yüzden eğer bu ahkam-ı teklifiye diye isimlendirilmeseydi bu beş e, husus hiçbir zaman böyle bir soru bile gündeme gelmeyecekti. Bu ince bir nüktedir. Daha ileri gideyim. Diyorlar ki, biz bunları ahkamı teklifiye değilsinlendirdik içerisinde meşakkat olduğu için. Çünkü teklif neydi? Talebu mafihi meşakka. Bak silahları bildiğim zaman nasıl oturuyor mesela. Talebu mafihi meşakka. Diyorlar ki, vacipte işte meşakkat var, müstahapta, mekruhta ve meşakkat var. Hepsinde meşakkat var. Mübahtı olmasa da onu da galiplerin arasına soktuk diyorlar. Biz nasıl itiraz getirdik? Eğer bunlar ahkamı teklifiye diye isimlendirilmeseydi sorun çözülürdü. Ama sadece bunlara yöneltilen itiraz veya yönelttiğimiz itiraz sadece bir taneyle değil yani. Hani bunlar sadece bir itirazla aslında kurtululacak şeylerdir. O kadar çok itiraz var ki Osman abi. Mesela bak. Mesela bunlar vacibi ahkamı teklifiye. Yani meşakkat olan hükümler diye isimlendirdiler, değil mi? Mesela vacibi. Birçok vacibe bak içerisinde meşakkat yok. Birçok e, mekruha bak içerisinde meşakkat yok. Birçok müstahaba bak içerisinde meşakkat yok. Birçok harama bak içerisinde meşakkat yok. Benim şimdi bak bir adamın kızıyla cinsel ilişkide bulunması haramdır değil mi? Aa, adam ben bulunamıyorum, Aa, din bunu yasaklıyor, mahvoldum nefsime dayanamıyorum. Var mı böyle bir sıkıntı? Bilakis nefis tamamıyla ne yapıyor? Bunu itiyor doğru mu? Allah Azze ve Celle nefse, nefsi öldürmeyi haram kılmıştır doğru mu? Şimdi hangimiz böyle isyan ediyoruz? Ah işte dediğimizde bunu haram kıldı. Bu çok meşakkatli, Nasıl şimdi ben nefsimi öldürmeyeceğim falan, doğru mu? Bakıyoruz mesela birçok o kadar çok vaciplerden ver bak. Haramlardan da verebiliriz. Vaciplerden de verebiliriz. Hatta bazen vacip vacipler imanı tavir sahibi yapmış insanlarda öyle bir hadde gelir ki yapılmaması insana büyük bir meşakkat verir. Mesela Allah Azze ve Celle kendi gölgesi altında gölgenenleri vasıflarken, vasıflarken bunlardan birisinin de kalbi mescitlere bağlı olanlar. Yani adam sabırsızlanıyor e, cemaat gelsin diye. Hani bu adam da bırak e, camiye gidip cemaatle namaz kılmasının meşakkatlı olmasını zıttı adama meşakkat oluyor. Ha, meselenin şöyle bir itiraz getirilebilir bizim söylediğimize. Mesele aslı itibariyle Meşakkatlidir ama insandan insana değişebilir. Evet bu doğru bir tezdir diyebiliriz ama genelde bunlar ahkam-ı teklifiye diye zaten isimlendirilmesi hiçbir problem yaşanmaz. Doğru mu? Yani nice şeyler vardır e, mübah, e, müstehaptır. Bir me meşakkat yok. Yani az önce verdiğim mesela haram meseleler. Kişinin annesiyle evlenmesi haramdır değil mi? Şimdi benim e, annemle evlenmememin meşakkatı nerede benle? Ha fıtratı bir, bozulmuş bir insan vardır. Annesini talep ediyordur. Var fıtratı bozulmuş değil mi? Zaman zaman basına yansıyor işte Amerika'da birisi şöyle yaptı. Birisi kızıyla evlendi bilmem ne. Var. istisnaları çıkarıyoruz biz. Fıtratı bozulmuş insanları çıkarıyoruz. Ama şimdi hangi insana zor geliyor kızıyla evlenmemek? Ya din haram kıldı şimdi ben bu haramdan uzak duramıyorum. Tamam. Hadi zina zor geliyor belki insana çoğu zaman değil mi? Talep ettiğim bir insan olabiliyor değil mi? Karşı tarafı. Ama e, din de sana bunu haram kılmış... Sen bunu yapmıyorsun ve bu sana meşakkatli gelebiliyor. Buna, buna anlam verebiliriz. Doğru mu? İçki belki çok canın istiyor. Doğru mu? Bu meşakkatli gelebiliyor. Ama diyelim ki annenle evlenmek, kızınla evlenmek, doğru mu? Bunun neresi? Yani bundan kendini imtina etmek. Bunun da neresi meşakkat, değil mi? Veya hayatı çok seven bir adamın kendisini öldürmesi değil mi? Haram doğru değil mi? Bu, neresi meşakkatli geliyor? Ah işte boğaza gidip öldüremiyorum. Ne kadar zor geliyor bu nefsime. Baktığın zaman bir şonda teklifi yok. Yani Dördünde de teklifsizlik kısımlarını bulabiliyoruz. Mübahta zaten bellidir bu. Değil mi? O yüzden hani bütün bunlara yahacamı teklifi ama baktığın zaman hemen hemen istisnasız bütün fıkıh kitaplarında özellikle mi doğru yer almıştır bu yahacamı teklifiye de isimlendirilmiştir. Ama bunun en azından hakikatını böyle bilmemiz lazım. Mutlak inkar etmemekle beraber bu tesmiyeleri, anladın Ama daha iyilerini, daha şeratın şeriatın ruhuna uygun olanları da tespit etmek Tabii ki e, uygundur. Biz de onu yapıyoruz işte. Onu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunları bilelim. Bunlar önemlidir. Şimdi e, şunla da bitirelim dersi. Bir fayda daha. Mı? Bir fayda daha. Bu kısadır. Altı. Altı mı? Altı diyelim. Şimdi biz e, dedi ki e, e, şöyle diyelim hükmün biz tarifini geçen derste yaptık ya hitab-ı şer'il mutaalliku bi ef'alil mükellefin min talebin ev tahhirin ev vada'in şer'atin mükelleflerin fiillerine yönelik değil mi? talep ve muhayyellik yönünden hitabına ne dedik biz? hüküm dedik. Şimdi talebin altına ne giriyordu? dört şey giriyordu. Şimdi Allah Azze ve Celle bir şey talep eder bizden bu talep Allah Azze ve Celle bizi, bizden bir şeyi talep eder. Bu talep ya yapılmasını talep etmektir ya da yapılmamasını talep etmektir. Yapılmasını talep etmek ikiye ayrılır. Bu talep ya zorunlu taleptir buna vacip denir ya da zorunlu olmayan bir taleptir buna müstehap denir. Yapılmamasını talep etmesi de iki kısımdır. Ya zorunlu olarak yapılmamasını talep ediyordur buna haram denir ya da zorunlu olmaksızın yapılmamasını talep ediyordur buna da ne denir? Mekruh denir. Şimdi biz ne dedik? Müstahap da racih olan görüşe göre müstahap da bir taleptir. Tamam. Ama ne, nasıl bir talep? Zorunlu olmayan bir talep. Şimdi vacip bir talep midir? Farz bir talep midir? Allah'ın talebidir bizde. Ama zorunlu bir taleptir. O yüzden yapılmadığında azabı ne yapıyorsun? Hak ediyorsun. Peki, müstahap talep midir? Evet, racih olan diyoruz ama bunda. Raci olan o da taleptir. Şimdi onun delilini söylüyor İşte altıncı faydemiz bu. Heh. Mendubun, yani müstahabın Emredilmiş olduğuna delil. Tamam. <gülüyor> ha, emr olunmuş olduğuna delilimiz nedir dediğimizde? İnna Allaha ya'muru bil adli. Allah adaleti emreder. Şimdi adalet zorunludur. Ha, İnna Allaha ya'muru bil adli. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsan. İyilik. Şimdi bazı iyilikler vaciptir. bazı iyilikler nedir? Müstehaftır. Bazı ilikler vaciptir, bazı ilikler. Mesela sadaka veriyorsun. Bu da ihsandan mıdır? İhsandandır. Doğru mu? Mesela dün akrabana gittin. Sıla-i aslı vacip. Yarın da gidebilir misin? Gidersin. Bu da bir ihsandır değil mi? Ama vacip diyebilir mi kimse? Değil mi? Ha, özel bir durum vardı, gitmek zorundasın o ayrı. Ama normalde ona da ne denir? İhsan denir. Peki Allah ihsanı emretmiş mi? Emrederken vacip olan ihsanla vacip olmayan ihsan diye ayırmış mı? Umum. O zaman in Allah haya bil adli ve ihsan Allah ihsanıdır. Bu da ne delil? Müstahabın da emrolunmuş olduğuna nedir? Delildir. Bunun fıkhi semereleri var ileride. Bu, bu fıkhi kaydıyla bazı tartışmalar olmuştur fıkıhta. Bu fıkhi kaideye dayanıyor. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Raci olan nedir? Raci olan müstahabın da emrolu. O yüzden mesela husul cumatı vacibun ala kulli muhtelim ona da bir atıf olsun burada mesela. Bunlar hepsi önemlidir her duyduğun emir, her duyduğun vacip illa zorunlu anlamına gelmez. O da emirdir. Müstahab'a da emir denir ama zorunlu olmayan bir emirdir. Vâci ol. Akhetteki Ha evet, evet. O zaman ne diyoruz? <gülüyor> Müstahab'ın emrinin derinin hangi ayetti o? Nahl suresi 16. ayet. bir şey falan bir şey düşünmek gerekmiyor mu? Şimdi Allah emrediyor diyor. Doğru mu? Neyi emrediyor? Adalet emrediyor. Başka? İhsanı emrediyor. Dediğimiz gibi dine karşı güzel muamelenin hepsi nedir? İhsandır. İhsan zaten hasenlikten güzellikten geliyor. E dolayısıyla Allah onu da emrettiğini söylüyor. Demek ki ne? İhsanın tümü emredilmiş. İhsan da ikiye ayrılır. Vacip veya müstehar. Var mı ortası? Yok. Ha bu işte sünnet-i o zaten müstahabın kısmıdır. Anlatabiliyor muyum? Ve Hanifilerin vacip ayrımı o Kur'an'la sabit olan kat'i ı hüccetle sabit olanlara farzıyorlar Hanifiler. Zanni hükümlerle sabit olanlara vacip diyorlar sünnet yoluyla. O ıslahı bir şeydir. Şey, bazen de onu lafzı ihtilaf bile görmüştür. Konumuz o değil. Yani iyilik ikiye ayılır. Ya vaciptir ya da müstahaptır. Başka ötesi yok. İkisine de ihsandır. Her birisi ihsandır. Allah da onu emrettiğini söylediğine göre vacip nedir? E, emr olmuştur. E, müstahap da nedir? Aynı şekilde emr olmuştur. Şimdi bir sonraki faydayı alabiliriz aslında ama kaç dakika var? Kaç dakika var herhalde? Saat 5.30. Alalım istersen. Tamam. Bunu da alalım. Bırakalım. Evet. Şimdi evet. Yedinci fayda bir şey mübah olduğunun nasıl ee, anlarız veya mübahı mübahlığı gösteren sigalar kaç tanedir diyelim. Hı -hı. Sigalar kaç tanedir? Bir şeyin mübah olduğunu nasıl anlarız? Her birine örnek veriniz diyebiliriz soruda mübahlığı gösteren sigalar kaç tanedir? Her birine örnekleriniz. Kaç tanedir demeyelim veya e, e, kaç tanedir diyelim ama sınırlama olmaksızın fazla da olur az da olur o tartışmalı. Beş tanedir diyelim. Tamam? Beş yolla anlarız. Birincisi mesela günahın günahın harac sıkıntının nef edilmesi Yani şunda günah yoktur, şunda bir sıkıntı yoktur yapabilirsiniz şeklinde naslarda net lafsın gelmesi. Tamam? Bir Günahın nef edilmesi, kaldırılması. Kaldırılması. Diyebiliriz yani. Nef'ül ithmi vel cunahi vel haraç. E bunların Türkçe'ye karşılığı çok oturmuyor. Sıkıntı, anladın mı? Yani, hani bunda sıkıntı yoktur Allah'ın demesi. Bir günah yoktur gibi ifadeler. O şeyin ne olduğunu gösteriyor mu? Bak böyle anlarız. Delili verelim hemen. Bakara 173. O yüzden Bakara 173 yazman yeter. Onu evden otuna alırsın. ma harrâma aleykumul meytete. Muhakkak ki Allah size ölüyor, haram kıldı. Başka veddeme ve kanı ve lehmel khinziri ve domuz etini ve ma uhille bihi li gayrille. Allah'tan başkası adına kesilenleri. Femen uttirra gayra bâgın her kim aşırıya gitmeksizin zorda kalırsa, yemek zorunda kalırsa ve la adin Aş gitmeksin fela felâ ismâ aleyh. Bir günah yoktur. Fela ismâ aleyh dedi yani bu oradan anlıyoruz mu bu olduğunu. Başka hangi yok yolla anlarız? Şu helaldir diye biz zat naslarda görürsek. Mesela öhellilekum leylate siyah min rafetu ilanisailikum. Ramazan geceleri hanımlarınıza yaklaşmanız ilk İslam ilk yıllarında yasaktı, helal kılındı. En nasu alal Helal olduğuna nas gelmesi. Şu helaldir diye biz zat nas gelmesi. Haramlılığına haramlılığını gösteren şey helal olduğunu gösteren nassın yani biz şu helaldir şeklinde gelmesi. Üç. Ona da örnek Bakara 187'yi verdik. Hu yillekum leylatesiyam 3. haramla delil bulunması. Her zaman şöyle derler. Aşağıdan olan helaldir. haramla delil olmaması. Bir şeyin haramla delil yoksa o mübahdır. Mesela Aram. Ademun nasse ala tahrim derler. Haramlığına bir delilin olmaması o şeyin mübah olduğunu gösterir. O zaman bu ayeti mi yazacağız? Ya, o ayeti örnek verebiliriz, evet, ayeti örnek veririz. Mübah olmayan şey yazmış mısın? Delil yazmış mısın? Yo, hepsine delil yazmıyoruz. Çünkü e, o mübahlığın mübahlığa delil ama zaten hani gerek yok, zaten esya, zaten haramına delil olmadığı zaman mübahtır. Ona sadece şey diyoruz. İşte var. Evet. Bir de el imtinan, mesela Allah'ın nimetlerini açıklaması. Bak işte yeryüzünü size şek yaptık. Bakın işte. Ee, hayvanların kıllarından, sütlerinden, böyle bu türlü imtinan, Bu da dört, dördüncü yolu. İmtinan diyoruz buna. Nimetlerini hatırlatması. Demiyor da bu helal ama bak ben size nasıl ne nimetler ne verdim. Yok bu dört. Ne Üç de bu dört. Dördüncü yol, imtinam diyelim. Yani şöyle yapalım, Allah'ın nimetlerini hatırlatması. Şimdi helal de demiyor değil mi Allah ama nimetlerini söylüyor. Zaten bunun aksi abes olur yani. Sayması mı? Ha, nimetlerini bildirmesi, sayması. Değil mi? Yemek, içmek, Allah diyor görmüyor şey i̇şte Gökten yağmurlar indiriyorum onunla ikinler çıkıyorum. Bütün nimetler Bunlar zaten helal olduğunu gösterir İmtina'nın yoluyla. Tamam mı? Beş Beşe şöyle diyebiliriz. El-Kara'inulleti tesriful wucube tesriful emre minel wucubi ilal ibaha Vacip olan sigaları hani mesela yapın edin bunlar vacip sigalarıdır diyorlar ya. Bu sigaları vaciplikten emre nakleden. Şey mübahlığa nakleden. Mesela ne diyoruz? Ve iza halaltum festadu. İhramdan mesela e, Maide 2. İhramdan çıktığınız zaman ne yapın? Avlanın. Avlanın. diyor. Şimdi burada bir karine var. Avlanın emirdir. Bu emri emirlikten çıkaran karine var. Bazı göre bu karine de şudur diyorlar. Nehi emir nehiden sonra gelirse mübahlığa döner. Bunu sadece böyle yazalım. Zaten öler, ileride bunların hepsini tek tek işleyeceğimiz için bu oturur. Sadece şöyle bileceğiz. Beşinci, Beşinci şöyle diyelim. Emirleri vücutluktan mübahlığa sevk eden karinelerin bulunması da o şeyin müba olduğunu gösterir. Emirleri veya emri vaciplikten mübahlığa dönüştüren karinelerin bulunması. O şeyin mübe olduğunu gösterir. Yani bir şeyin mübe olduğunu kaç yolla anlarız dedik? Beş yol. Birincisi, şunda günah yoktur, şunda bir sıkıntı yoktur, şunda bir zorluk yoktur gibi lafızların gelmesi. İki, helal olduğuna bizzat delil gelmesi. Ne gibi işte? Şu size helal kılmıştır, şu size helal kılmıştır. Evet. Başka, haramına delil bulunması. Başka Allah imtinan, yani şöyle şöyle nimetler verdim size. Başka, bazen emir gelir ama o emir... Mübahlığa delalet eden, neden? Bazı karinelerden dolayı. Bu beş yolla bir şey müba şeyin, olduğunu anlarız. E, en son söylediğin o kaydede icma var mı? Ya, bunlar ta, bu tartışmalı. Bu tartışmalı. Bu tartışmalı. Şey He, tam, bunu böyle yazacaksın, bunu böyle bileceğiz. Tam. Tercih dediğim çok önemli değil, biz evet. dini anlayalım. Aha. Bunlar ihtilaflı meseleler, her mesele de tercih, tercihimizi de söylemiyoruz. Buna bakarsan ben hepsine farklı bakıyorum baştan sona. Hepsinde Aha. katılmadığın Aha. yer var. Hı -hı. Tamam Evet vallahi alemlere sallallahu selam ve Kapatabilirsin ha bas sorayım. Ha <gülüyor>